Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te önceki bölüm Emzirecek varlıklı bir çocuk bulamadım. Arkadaşlarımın arasına eli boş olarak geri dönmekte istemiyorum. Bana dedesinin himayesinde olan bir çocuk teklif edildi.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 Torunum benim himayemde olacak. Sen de annesinden sonra annesi olacaksın. Elbette. O bana Aminenin emaneti. Ah Muhammed. Im. Ah yavrum. Yetimdin. Öksüzde kaldın. Size son vasiyetimde kardeşiniz Abdullah'ın oğludur. Muhammed'e sahip çıkın. O size hem Abdullah'ın hem de benim emanetimdir.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 Çocuklar, yemek hazır. Talip, Akil. Hadi Muhammed'i de alıp gelin sofraya. Hadi hadi, hadi. yiyorum çabuk. <gülüyor> Biz geldik. Hadi bakalım, doyurun karnınızı. <gülüyor> Muhammed, yavrum neden yemiyorsun? Bak senin sevdiğin yemeği yaptım. Peki, şöyle yapalım. Gel, amcanın yanına otur. Olur mu? Bunu beğenmediysen de başka yemek getireyim. Gel oğlum birlikte yiyelim Yemeğini bitiren oyununa devam edebilir. <Gülüyor> Görüyor musun? Yemek bile yemiyor. Acısı çok taze. Bize belli etmemeye çalışıyor ama gizli gizli ağlarken görüyorum. Fatıma, Allah senden razı olsun. Muhammed'i kendi çocuklarından ayırmıyorsun. O nasıl söz? Tabii ki ayırmayacağım. Yavrucağın anası yok, babası yok. Sen bu kadar ilgilenmesen, güzel davranmasan benim sevgim yetmez, mahsun olur. Annelik yapıyorsun ona. Kendi çocuklarından önce onu doyuruyor Kendi çocuklarından evvel onun saçını tarayıp Üstünü başına giydiriyorsun O çok hassas bir çocuk Zorlamazsan sofraya bile oturmaz Bizimkiler sofradakileri kapışırken O kenarda durur Sormasan bir şey talep etmez Nasıl ilgilenmem onunla Babası senin kardeşindi Amine de benim için kardeşten farksızdı Evimizin rahmeti, bereketi o Ölüm hepimiz için Ebu Talip Bizim çocuklarımızın başında ne kadar olabileceğimizi kim bilebilir? Muhammed de bizim çocuklarımızın kardeşi artık. Sen olmasan ne yapardım? Allah bu iyiliklerini karşılıksız bırakmayacaktır. Mekke'de geçim kaynaklarının başında ticaret gelmekteydi. Toprak ziraate uygun olmadığından ticaretle uğraşmayanlar geçim darlığı çekerdi. Ebu Talip de, ...Şam tarafına bir kervan götürmek üzere hazırlanıyordu. Yol hazırlıklarını yaptım. Şu tulumda bir sonraki konak yerine kadar yetecek suyun var. Şunda da kavrulmuş un. Biraz da hurma. Sağ olasın. Muhammed'i de yanımda götürüp götürmemek konusunda tereddütteyim. Benden ayrılmak istemiyor. İstersen götür ama daha 12 yaşında. Yolda eşkıyalar olabilir... Bu saldırılarda nasıl koruyacaksın onu? Doğru söylüyorsun Kalması daha güvenli olacak Hadi bakalım Vakit kaybetmeden yola koyulalım Allah'a emanet olun Siz de selametle gidin gelin Hayrola niye döndün? Fatıma ben Muhammed'i de götürüyorum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 Sen daha iyi bilirsin Ben şimdi hazırlarım eşyalarınızı Kafile Şam'ın Busra kasabasına geldiğinde Dinlenmek üzere bir yerde konakladı Kervan Konakladıkları mekanın karşısında bulunan Manastırın rahibinin Dikkatini çekmişti Ne kadar sıcak bir gün Biraz dışarı çıkayım Aa, Uzaktaki karaltı bir kafile olsa gerek Nereden geliyorlar acaba? Ha? O da ne? Bir bulut mu var üstlerinde? Sanki birini takip ediyor Bunların içinde çok özel biri olmalı Sakın beklenen peygamber olmasın Mekke civarından çıkacağını söylüyor kutsal medinler Bu kafile de o taraftan geliyor olmalı Evet evet bak daha önce de görmüştüm Mekkeli Araplar bunlar Her birini görmeliyim Belki içlerinden biri benim umduğum kişidir Yorulmuşlardır mutlaka Çölü aşan yemek davetine hayır diyemez Hemen birini göndereyim Manastırıma misafir olsunlar İşte geliyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ olasın. Ey Bahira. Bugün bizi şaşırttın. Biz sürekli buradan gelir geçeriz. Hiç davet etmemiştin bizi. Ne oldu da bizimle böyle ilgilendin? Doğru söylüyorsun. Bugüne kadar yapmadım. Fakat bugün sizi görünce yorgunsunuzdur diye bir ikramda bulunmak istedim. Hadi hadi buyurun sofra hazır Aranızda geride kalan kimse var mı? Hepinizin bu davetten nasiplenmesini isterim Hepimiz buradayız Yalnız küçük bir çocuğu dışarıda develerimizin yanında bıraktık Bunu neden bıraktınız? O da yemekte bulunsun. Haklısın. Hepimiz burada gölgede dinlenirken onu orada bırakmamız uygun değil. Çağıralım da gelsin. Bu rahip neden bu kadar dikkatle bakıyor Muhammed'e? Baştan aşağı süzüyor çocuğu. Bu işte bir iş var ya. Hadi hayırlısı. Muhammed, gel yanıma oğlum. Sen de yemeğini ye. Bir çocuk senin neslinden midir? Oğlumdur. Benim bilgilerime göre bu çocuğun babasının sağ olmaması gerekir. Nereden biliyorsun? İncil'de ve kadim kitaplarda yazıyor. Ne yazıyormuş orada? Annesinin karnındayken babasının vefat etmiş olacağını. Evet, doğru. O benim kardeşimin oğlu. Annesi ne oldu? Yakınlarda vefat etti. Bak işte doğru söyledin. Doğru mu söyledin? Sen ne diyorsun be adam? Bak beni iyi dinle. Niyetim kötü değil. Bu çocukta bir hal var. Yahudiler ve Hristiyanlar bir kurtarıcı bekliyor. Ona dair bazı özellikler kitaplarımızda mevcut. Gelme zamanı çok yaklaştı. Senin yeğeninde ben bu özellikleri görüyorum. Benim sezdiklerimi Yahudiler de sezerse... Ona zarar verirler. Tavsiye mi dinle? Onu gideceğin yere götürme. Ebu Talip bu konuşma üzerine Şam'a gitmekten vazgeçip Mekke'ye döndü. Araplar arasında kan davaları ve savaşlar bitmezdi haram aylar denilen kutsal zaman dilimlerinde savaşlara ara verilir, bu aylarda her türlü kötülükten uzak durulurdu. Kan dökmenin büyük günah olduğuna inanılırdı. Fakat farklı sebeplerle vuku bulan dört ayrı savaş, bu kutsallığın çiğnenmesine sebep olmuştu. Bunun için bu savaşlara Ficar Savaşı denmişti. Zulmün, haksızlığın, iftira ve ahlaksızlığın yaygın olduğu bu toplumda Ficar savaşları artık manevi değerlerin de çiğnenmesi anlamına geliyordu. Gündelik hayatı zorlaştıran, insanların can, mal ve namus güvenliğini tehlikeye sokan olaylar yaşanıyordu. 20. fil yılının Zilkade ayında Yemen'in Zebit kabilesinden bir adam satmak için bir deve yükü mal getirmiş, As bin Vail adamın malını almış fakat ücretini ödememişti. Kime başvurduysa sonuç alamayan adam Ebu Kubestana çıkarak bağırmaya başladı. Ey Mekke halkı! Ben Yemen'den gelmiş bir adamım. Buraya ticaret için güvenilir bir yer diye geldim. Sizse benim malıma el koyup ücretimi vermediniz. Kimin kapısını çaldıysam elim boş döndüm. Adi yolları, Cuma holları, hiçbiri feryadıma kulak vermedi. Bana yardıma yanaşmadıkları gibi beni azarlayıp kovdular. Aranızdan hakkı gözeten bir yiğit çıkmaz mı? Kim yaptı sana bunu? Az bin Vahil. Bir deve dolusu malımı aldı benden. Karşılığında birdir dirhem ödemeden. Üstelik beni konuşturmadı bile. Sakin ol. Mekke içinde insanlık öldü dedirtmeyiz. Ben Zübeyir bin Abdülmuttalip. Senin hakkını alacağım. Ey Haşimoğulları, ey Muhtalimoğulları, ey Esedoğulları, ey Teymoğulları! Toplanın bu meseleyi görüşelim! Evet, hepimiz bir arada olduğumuza göre başlayabiliriz. Yaşananlar itibarımızı zedeliyor. İnsanların malları gasp edilirse yollardaki eşkiyalardan ne farkımız kalır? Haklısın. Bizim dillere destan olan erdemlerimiz vardır. Onları unutturuyor bu yaşananlar. Allah'ın beytinde kimse zulme uğramamalı. Haksızlığa meydan vermeyelim. Kurallara uyarlarsa ne âlâ. Uymayanları kılıçlarımızla yola getirelim. Evet, evet. evet. evet. evet. evet. evet. Kılıçlarımızdan geçirelim onları. Evet. Evet. Evet. Şu an burada her kabilenin ileri gelenleri bulunuyor. Gelin bir söz verelim. Kimsenin zulme uğramasına meydan vermeyelim. Mazlumlar haklarını zalimlerden alıncaya kadar onlarla birlikte hareket edelim. Ne dersiniz? Biz kabul ediyoruz. Evet, o zaman kalkın şu koku dolu çanağa ellerinizi batırarak yemin edin. Vallahi bundan sonra Mekke'de yerli yabancı zulme uğrayan kimseyi bırakmayacağız. Denizlerde su kalmayınca ya.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 baba ve dedelerinin bu gruptan olmasıyla övüneceklerdi. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.